صل عليك الله يا خير الوراء تعداد حبات الذمار وأكثر صل عليك الله ما غيث هما فوق السهول و بالجبال و بالقرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli dinleyenlerimiz, Ramazan-ı Şerif'in ortası da bitmek üzeredir. Yarın 20. gün, yani ortası bitiyor. Ortası vevsatû mağfiratün. Ortası mağfirettir. Günahların affına vesiledir. İşte sıcaklarda oruç tutuyorsunuz. Bu sıcaklarda açlık susuzlukla. Günahlardan kurtuluyorsunuz inşallah. Ee, yarınki gece 21. gecedir. Ee, 21. gecenin çok önemi vardır. Dünkü sohbette beyan ettiğim üzere, kadir gecesi olma ihtimali çok kuvvetlidir. Hem on gecelerin tek gecelerinin ilki olmak açıbiyle, hem asullah sallallahu aleyhi ve sellem'e 21. gecenin kadir gecesi olarak gösterilmiş olması münasebetiyle hem de e, Ebu'l-Hasen'i Khorasani Kudüs Esiru Hazretleri'nin keşfiyle 40 senedir Kadir Gecesi'ni kaçırmadım buyuruyor. Hep Mevla bana keşfettirdi, gösterdi alametleriyle e, ve senenin günlerinde 40 senelik yaptığım hmm, tespit sayesinde şu neticeye vardım ki ee, pazartesiyle girerse Ramazan-ı Şerif Pazartesiyle Girdiğinde O sene 21. gece oluyor. Çünkü her sene geziyor. Gezdiği için bu sene pazartesiyle Girdi Ramazan-ı Şerif. Onun için bu keşfe göre de 21. gece Olduğu sabit oluyor. Onun için biz yarın gece Ahmet Yesevi Derneği'nde olacağız. Fatih'te Halic Caddesi var. Ee, Fatih'in e, Malta kapısından aşağı iniyorsun. Halic'e doğru. Parke taşlı büyük caddedir. İnerken saata. Kime sorsanız gösterirler. Ahmet Yesevi Derneği'nde iftara bir saat kala sohbet olacak. Sonra iftar yapıyoruz cemaatle. Sonra akşamı cemaatle kılıyoruz. Evvâ binleri kılıyoruz. Sonra bir daha sohbet oluyor. Sonra teravide ben kıldırıyorum inşallah. Ee, efendim. Yasin Şerif'le kılacağız inşallah. Kur'an'ın kalbidir. Ve e, Kadir Gecesi olma e, rivâetlerine göre... Gayretli bir ibadet çıkaracağız inşallah. Gayretli bir ibadet çıkaracağız. E, gecenin nafile namazı da var. Onu da kıldıracağım inşallah. Öyle niyet ettim. E, 21. gecenin nafile namazı var. O namazı da özel kıldıracağım inşallah. E, hanımlara yer yok tabii ki. Şu anda yerlerimiz yapılacak inşallah. Derneğimizin projeleri size aktarılıyor. Ahmet Neşevi Derneğimizin. Orada büyük bir projemiz var. E, o zaman birkaç bin metre yer e, olursa Belki hanımlar da at katlarda yani farklı katlarda gelebilecekler o zaman daha bereketli olacak inşallah. Ama şimdi durumumuz bu. Sizlerin destekleriyle orayı da yapacağız inşallah. Şimdi Ramazan Şerif'in tabii ki oruçları, teravihleri, ibadetleri bizlere çok büyük makamlar kazandırıyor. Yani en mühimi tabi Mevla'ya vasıl olmak. Mevla'nın rızasına erişmek ve cennetine dahil olmak ve onun istediği gibi bir kul olabilmek. Bu hususlar Ramazan-ı Şerif bize çok yardımcıdır. Çünkü bir aylık bir alıştırmadır. Bunun neticesinde diğer aylara da bunun bereketi sirahat edecektir. Onun hadis-i şerifte ne buyuruluyor? İdâ selimetil cuma selimetil eyyâ. Haftanın mihekki Cuma'ya bakar. Cuma günahsız ve ibadetle geçerse haftanın diğer günleri selamette olur. Selamet demek günahsızlık demek. Şimdi biz 13'ün bugün işte Cuma mübarek günde. Cuma namazına gittik. şey i̇şte ibadetlerimizi artırıyoruz. Günahlardan, haramlardan daha çok sakınıyoruz Cuma diye. O altı güne et etki yapacak. Hadis-i Şerif böyle buyuruyor yani. Haftamız inşallah bir daha Cuma'ya kadar selamette yani günahsız geçmesine vesile olacak. Ve idâselmeşşeh Ramazan. Selimet-i kulluha. Ramazan ayı günahsız huzur üzere, ibadetle, sakinlikle yani işte kavga, gürültten çok kaçmak lazım. Böyle olsa selimet-i kulluha. Bütün sene selamette kalır. Yani onun için ne diyorum? Bir aylık bir temrim var burada, alıştırma var. Bu bir aylık alıştırma on bir ayı düzene sokmak için vesiledir. İnsan buradan bir yani e, ihtiyat, diyoruz Arapçasına. Siz şimdi antarama mantarama gavurca kelimeler kullanıyorsunuz. Yani buradan bir ay içindeki kazançlarıyla adet, i'tiyat yani adet haline geliyor. Zaten bir şey insan 40 gün devam etse o onun huyu olur derdi Efendim Yani meşayihtan böyle naklederdi. Onun için çileye sokuyorlar yani. Çile 40 demek farsça. Erbainilere tarikatta giriyorlar. Hep 40'ın çok önemi var. E şimdi zaten Ramazan 30 yani. Şurada bir 10 günden insan bayram da kendi muhafazası, Efendim bayramda belki işte şey çoğalır yani keyif. Halbuki yani Şaban'ın son onundan iyi bir sıkı bir şeye girseydi. Hem oruç hem şey Ramazan'la beraber kırk olurdu. Ve böylece çok büyük bir e, nefse karşı terbiye usulü geliştirmiş olurdu. Şeytana galip gelmiş olurdu. E bir daha sen inşallah önden konuşuruz bu lafları. Yani bir kırk çıkaralım yani. Hani şimdi Ramazan 29-30 bir 10 gün, 11 gün evvelinden Ramazan'ın da kaç gün olmasına göre hesap yaparız. Bunlar önemli şeyler. Çünkü e, insan e, hayatı boyunca, ömür boyunca ihlaslı olsun, ibadetli olsun, huzurlu olsun, kavga etmesin, bağırmasın, çağırmasın, namereme bakmasın, gıybet yapmasın falan filan ama bu evliya işi yani. Hiçbir bir <gülüyor> efendi hazretleri değiliz yani. Hal böyle olunca bazı günlere şartlanmakta fayda var. Anlıyor musun? Yani şu 40 günü çıkarayım be. Çünkü bu ne yarayacak? Menaklesallil 40 sabah zuhurat <gülüyor> yani adur hikmetim kalbi halis yani. Hadis-i şerifte 40 gün er kim ihlas üzere Allah için ibadet yaparsa ama yani huzurunu bozmazsa hikmet pınarları onun kalbinden fışkırır, dilinde zuhur eder. Yani ağzına vurur yani. Bir de i̇şte bakarsın adam ne ilimler konuşuyor? Yahu bu adam ümmi adam. Benim senin gibi bir adam. İşte ne haberi yok idi. Bu nereden bu kadar konuşmaya başladı? Çünkü 40 gün ihlas. Burada 40 günün önemi var. Ne bakımdan önemi var? İşte onun için. Yani insanlar 40 sene, 80 sene aynı hal üzere Mahmut Efendi Hazretleri gibi evliya değil ki. Yani bu zamanda kaç kişi var öyle? 40 sene istikametini bozmamış, harama düşmemiş, günaha düşmemiş, 80 sene. Düşmemiş. Efendi Hazretleri 90 yaşında. Belki küsürü da var. E, 7 yaşından 6 yaşından beri ibadette. E şimdi onun için e, biz bu Ramazan'ı 40 günü belki işte evvelinden bir 10 ekleseydik 40'ı bulurduk. Mesela burada da rahmeti bulurduk yani. Ne olursa olsun. Şimdi yine biz hiç olmazsa şu anda kendimizi şu son 10 geceye 10 güne kilitleyelim. Çünkü önümüzde 10 gecelerde Kadir Gecesi aranıyor. Tek gecelerinde arayın buyuruluyor. Bunun tek gecesi 21 işte yarın gece 23 25 29. 27 zaten herkesin bütün camilerde bilinen gece. 27 29. Yani burada 5 tane gece var tek. E bir 5 gecede insan kendine bir hizaya çekemez mi canım? Ağzına gözüne sahip ol kardeşim. Yani iftardan sonra da sahip olarken ya. Oruçluyken de sahip ol çünkü gıybet ediyorsun oruçluyken de ediyorsun ya. Yani. Bu hususta Mevla'ya kavuşmanın e, yolu Ramazan'dan geçer yani. Mevla'ya kavuşmanın yeri ve mahalli ve zamanı da Ramazan ayıdır. Geçen Adi Şerif okudu. Dudakları sarardığı zaman, yüzleri sararıp solduğu zaman, dudakları kuruduğu, beyazladığı zaman efendim, ben onlara, ya Musa e, seninle mükealeme ettiğim zamandan daha yakın olacağım. Bu nasıl bir kurbiyettir? Ekrabiyettir. En yakınlık halinin tecellisidir. Bu iftarda oluyor bizim ümmete mi nasip oluyor başka bir ümmete yok bu. E şimdi önümüzdeki bari on 10 gecelerde iftarımızı, sehurumuzu akıllı başında yapalım. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide yatıyor? Niye itikafta kalıyor? Kadir gecesini ibadet ehyat. Evinde de ibadettiydi zaten. Ama ümmete örnek olmak için. Çünkü bizim gibiler evde aynı ibadeti yapamıyoruz camideki gibi. Karı bilmem ne, çoluk, çocuk, telefon, kapı. Cık. Ya şimdi televizyon, zap, Ka Kaçırıyoruz kantarın topusunu. Onun için camide kal kalması ümmete gösteriyor. Yani herkes evinde öyle ibadet yapamaz onun gibi. Onun için yani camide durun ki ibadete mecbur olasınız. Bundan dolayı on gecelerin gecelerinde mesela camilerde itikaf. E günü de kalabilse ne ala. Gündüz işim, işime gidiyorum. E, geceye niyet edersin itikaf. Şimdi yarın gece. Akşamdan bir saat kala gireceğiz. Mescide itikaf niyetiyle inşallah. Ne olacak? Ta işte teravih bitiyor. On bir falan buluyor. Yani on bir da geçiyor bazen. E teravih bitene kadar ne oldu? Ta diyeyim sana yedi buçuktan sekiz, yedi, sekiz buçuk, dokuz buçuk, on buçuk, on bir buçuk dört saat kadar bir itikaf yapmış oluyorsun. Bu çok önemli. Mescide kalmış oluyorsun. Yani böyle niyet ederek gireceğiz. Çünkü öyle insan nevet sünneteli itikâf, itikâf sünnetine niyet ettim dese e, yani o müekket sünnet olan on gecelik, on günlük sünnet olmuyor ama yine de ondan bir nasip alıyoruz. Onun için değerlendirelim vaktimizi. Ulema evliya buyurmuşlar ki dünya allah Teala ile al aramızdaki hicaptır. Yani en büyük perde dünyadır. E, zaten ölmeden Mevla'nın cemali görülemiyor. Ölmeden cennete girilemiyor. Yani ölmeden ne demek? Dünyada olmamız birçok şeyi engellir. Hal böyle olunca dünya nedir? Dünya nedir? Dört şeydir. Yani özetleyecek olursak herkesin dünyası eşittir. Dünya dört şeydir. Bu da ne, nedir? Yiyecektir. Tamam. Şarap içecektir. Ondan sonra ne? Uyku. Yani herkes için geçerli bu. Kimse bunlardan yemeden duramaz. Kimse içmeden duramaz, kimse uyumadan duramaz. Bir de cima, yani cinsel ilişki. Bazıları durabilir ama bunlar müstesna insanlardır. Yani e, genel manada insan cinsinden bahsedecek olursak, e, cima da insan için bir zarurettir. Yani lezzet olarak da, zaruret olarak da hangi türden düşünürsek düşünelim, dünya dört şeyden ibarettir. Herkesin dünyasında bu dört şey vardır. Şimdi Mevla sana Ramazan'da ne yaptırıyor? Oruç tutturuyor. Gündüzleri oruç tutturuyor. Ne oldu? Yemek gitti. içmek gitti. Şimdi ikisini gündüzleri eksik et. 17 saat oruç tutuyorsunuz. Değil mi? 17 küsuru da var. 13 dakikası belki 15 dakikası falan. 17 saat. Ya geceler bir avuç. 3-23'te imsak oluyor. E hal böyle olunca yani ne, nedir gece bu taraftan da 8 40, 9 desen 10-11-12-1-2-3 işte oradan koy, buradan koy. 6,5 saat, 6,5 saatlik bir gece var. 6,5-7'ye bile belki de ulaşmıyor. Geri kalan. 17 saat. Bu çok büyük bir efendim nefsist nefis terbiyesidir. İnsanı dünyadan alıkoymaktır. Zevklerini engellemektir. Ya. Onun için Mevlana buraya savmuli ve nezibi. Her ibadeti kulumun kendine döner ve mükafatı sabittir. Şu kadar sevap var diye ben bildiriyorum. Ama oruç kendine ait değildir. Bana aittir. Ve ne bir Orucun mükafatını ben vereceğim. bir vaktene buyuruyor ve ne cezağı. Orucun sevabı yani ahirette çıksa cennete girse falan orucun sevabı olmaz. Yani onlar onu karşılamıyor. Ya nedir? Orucun karşılığı ben olacağım Allah Ne demek? Cemalimi göstereceğim ve rızamı bahşedeceğim. Bizzat kendimi oruca karşılık veriyorum. Rızamı ve cemalimi veriyorum. Yoksa köşklerle, saraylarla bile oruç karşılığını bulmuyor diyor. Ya da ve şaraba ve şehvete ve Çünkü bir kul yemesini, içmesini ve şehvetini yani cinsel münasebetini eşini benim gibi pili bitmiş biçadamlardan bu konu kolay konuşuluyor. Ama işte yeni evleneni var, genci var, efendim gençlerde zor. Birden aklına vurur. Yani hiçbir şey de onu dindiremez ha. Ya bu sefer ne olacak? E, eşiyle işte helalıdır ama oruçludur. Oruç ona mani oldu işte. Şehvetine engel ol Neden sebep? Min ecli. Benim hatırım için Allah buyuruyor. Sen o noktada orucu bu şuurla tuttuğun zaman zaten dünya şeyinden e, lezzetlerinden e, üçü gitti. Bir kaldı uyku. Oruçluyken uyuyabilirmişsin. Uyursun. Ama çok uyumamak lazım. Yani uyursun. Kaylöle sünnettir. Öğlenden evvel uyunur. Öğlenden sonra uyunur. İkinden sonra uyumak mekruhtur. Ama çok ağrım var, sancım var. Ancak uyursam şey olabilir. Yoksa bir demek şu kramp külük, şu oluyor. Mu? O başka. Hani bazı insan dayanamıyor. O uykuyla iftara yaklaştırıyor kendini. O zarureti varsa ona müsaade vardır. Ama normalde Gestat yani fazla uyumak oruçluya açlık hissi vermez. Çünkü o uyku adama tokluk hissi verir. Bundan dolayı Mevla da ne istiyor? Biraz açlık susuzluk çeksin istiyor. Ama kendini eziyet etmek anlamında da değil. Fakat aşırı uyku da iyi çok iyi bir şey değil. Adam savurda yatıyor, iftarda kalkıyor. Ya bu ne ya? Yani bu kadar uyunur mu? Arada öğlen namazı gittiği için namazı geçti. Yani zaten senin bir vakit namaz, bir gün oruçtan aşağı değil, yukarısı var. E sen nasıl namazları kaçırıyorsun? Hem oruç tutuyorsun, farz namazı kılmıyorsun. Senin orucundan ne anladık? Onun için yemesini, içmesini ve şehvetini. Benden sebep terk ediyor kulum. Bu yüzden orucun mükafatını bildirmedim Allah buyurdu. Kendimi ayırdım diyor. Hatta kendimi ayırdım oruçlulara diyor. Kendi rızamı helal ettim diyor. Bu da büyük iştesiniz yani. Şimdi gece, gündüzlerde bu durum var. Gündüzlerde çok uzun ve sıcak. Gecede de ne yapıyor? Teravih kıldırıyor sana. Bu da uykuyu bayağı azaltıyor. E tabi bizim teravihler 20 dakika, 20 dakikadan aşağı kurtarmaz. Sıfır teravih konuşuyorum. Yatsı vitir dahil değil. Çünkü dak bir dakikadan aşağı birekat, yani neyle bile kurtarmıyor. Bir dakikadan aşağı. Dolayısıyla o 20 dakikadan aşağı, zaten işte yatsı vitir bilmemesi. Yarım saatten aşağı namaz mı olur? Ama, e tabii ki e, şimdi bazı camiler belki daha da hızlı kıldırıyorlar, bilmiyorum. Eskiden jet imamlar vardı bir şeyler, sonra Diyanet el attı biraz bu işe. Yani e, şikayet edin dediler bize, şikayet... E, bir ihbar yapın dediler cemaate yani. Böyle bir şeyler oldu, Ondan sonra onlar engellendi bazı imamlar, belki de açığa alınmıştır. Veyahut da işte, neyse. Dolayısıyla teravih esasen hatimle kılınır. Hatimle kılındığı zaman yani normal bir saat tanışa bir cüzük hatimle kılınmaz yani teravih. Öp Mekke Medine'de çok fuzul uzatmalar var. Onlar biraz acayip. Çekmeyecek yere çekiyorlar, durmayacak yere duruyorlar. Yani onların okuyuşu falan. Onlar iki saat sürüyor. Ama 20 dakika, o yarım saat kunutta dua yapıyorlar falan. Yani bizim usulümüzde Hanefi mezhebinde e, vitrin kunutunda o, o öyle uzun dua yok. Gerçi yapsan da caizdir. Hanefi'de de sorun yok da. Sesli de yapabilirsin kunutu Hanefi'de. Çünkü Halebi Sahir de diyor ki isterse cehri okuyabilir kunutu aslında. Çünkü gece namazıdır. Gece namazlarında sesli okuma müsaadeti var yani. Ben onun için bizim camide falan Allah mehdine bazı duaları hani cemaat bilmiyor o kunutları. Bizim e, Allahümin enesteynüke ile Allah'ın ve yâkenâ bu diye sabitlemişiz tabii. Dünyada daha kunut duası var. Fakat biz onları zaten onları bildiğine şükret. Milletin çoğu Fatiha okuyor. Kunut duasını ezberlememiş hâle. Onun için onu da bilene şükrediyoruz. Ama ben cemaatin okuyamadığı kunutları mesela bizim camide kıldırırken okuyorum. Birkaç daha dua ekliyorum yani. Çünkü neden? cemaatten sevablansın, mükafatlansın. Kendi namazda okuyamıyor onu ya. Cemaatin bereketiyle onlar da okunmuş olsun. Amel edilmiş olsun. O sünnetler de O sünnetler de e Yani tabii ki iki saat sürmez. Ama bir saat sürse bile e bunun şimdi yatsısı girdisi çıktısı falan bu bir buçuk saatdir Evine gelmesi gitmesi hatimle kılınan noktada iki saat iki buçuk saat. Yani teravih hatimle kılındığı zaman ve normal teravih de uykuya manidir. Çünkü geceler çok kısa. Adam yatsı yıkılsa bile hemen yatacak. Yani şimdi Yatsıkılsa hemen yatsa adam 11'de yatar. 11'i o çeyrek gece yatar. E şimdiki teravih kılayım diyen adam yarımı boyluyor evine gitmesi bilmem nesi. Mesela. Bir de bunu hatimle kıldığını düşün. Bir, bir buçuğa sarkar bu. Çünkü çıkacak, evine gidecek, üstünü soyup başını soyunacak, yatacak. E ya, bu böyledir. Onun için Mevla teravihide meşru ederek ne yapıyor? Uykuyu kaldırıyor. Yani bir insan Ramazan'da gündüz oruç tutarsa Gece de düzgün tabii Ehl-i Sünnet Bey hocanın arkasına kılarsa, teravih kılarsa yani kıraat da taviz verilemez. Çek, metler var, çekilecek yerler var böyle. Patkü teravih olmaz. Ehl-i Sünnet e, bir alimin arkasında güzel de bir teravih kılarsa bu adam geceleri de uykusundan fedakarlık etmiş oluyor. Gündüzleri de yemeğini, içmeğini, şehvetini terk ediyor. Öyle mi? Ne oldu? Dünya kaç şeydi? Dört şeydi. Ramazan'da dördüne de gem vuruldu mu? Dördüne de Mevla engel çıkarttı mı? Çıkarttı. Dünyanın dört maddesi, 17 saat yemek içmek yok. Türkiye için konuşuyorum İstanbul'da. Yemek içmek yok. Şevet de yok. Cinselliği E Gece de teravi var. Teraviyi de düzgün kıldığımız takdirde o da bayağı bir kıyam yani gece ibadeti sayılıyor. O zaman ne oldu? Gece de uykuya. Uykudan feragat var ve Fedakarlık var yani. Bir iki saat insan zor uyur bu gecelerde. savura kalkacaksa. Yok ki pay yok. Ne oldu? Nefsin ve dünyanın şerrinden böylece kurtuldu. Yani dünyayı terk etmiş oldu. yemeği terk etti, içmeyi terk etti, şehveti terk etti. Gece de uykusundan fedakarlık etti. Teravih niyet etti, kıldı. Bu adam dünyayı terk etti. Mevla'ya erdi. Rızasına erdi buyurmuşlar. Çünkü hicap kalktı. Perde neydi? Dünya idi. Dünya neydi? Dört şeydi. Ramazan'da da bu dört şey engellendi. Azaltıldı, engellendi. Çünkü e, yemek içmek iftardan sonra serbest ama yiyeceğin işte dört beş saat içinde ne yorsan yiyorsun. Ağzını bağlayacaksın bir daha. Yani engellenmiş oldu. Bu kul dünyayı terk etti. Bu kul Mevla'ya erdi demişler alimlerimiz. İşte bu şuurlarla tutmak meseledir. İnsan burada efendim Ramazan-ı Şerif'in e, bize neler kazandırdığı şuuruna ermeli, erişmeli. Ve ben bu Ramazan'da oruç tutuyorum, aç duruyorum, susuk duruyorum. Kimin keyfine duruyorum? Yani sırf Rabbim için duruyorum. Ben burada kimsenin para verse bana ben yemeğimi, içmemi terk etme. Yani parayla ne olacak? İstik 17 saat, aç dur sana 50 lira vereceğim. Ya da para neyse bilmiyorum. Çoğu insan yani bu kadar zengin insan da var, para ihtiyacı olmayan insan da var. Allah için oruç tutuyor adam. Normalde o adama para versen tutmaz ki. Yani kimsenin keyfi için olacak iş değil bu oruç meselesi. Hiçbir ibadete benzemiyor. Onun için orucun mükafatı ancak Mevla'nın rızası olacak, cenneti olacak, cemali olacak. Ama orucun takva ile tamamlanması şartıyla. Leallekü Niye orucu farz ettimse, olaki Ola ki haramlardan sakınasınız bu sayede. kedemin i̇şte dediğime geldik. İetiyat kazanasınız. Adet gelişsin. E, orucun bir aylık bir deneme sınama imtihan sürecini atlattığın zaman bayramda hemen bodozlama haramlara atlamayacaksın. Ya nedir? E ben burada nasıl durdum ya? Ya yani Ramazan'da nasıl durdum? Şimdi de durayım. Kendime çeki düzen vereyim diyeceksin. Ama Ramazan'da durdunsa tabii. E, gıybeti bırakmadınsa, iftirayı bırakmadınsa, yalan konuşmayı bırakmadınsa, e, müstehcen şarkılar, türküler, e, iç, içerikleri dinlemeyi bırakmadınsa, e, Ramazan'da ne kazanacaksın? Açlık susuzluk, zaten kalktı, oruç değilsin, yersin, içersin. Ama Ramazan'da şu haramlardan sakınmada bir ilerleme kaydetseydin, bu sana ne getirecekti? 11 ayda da takva kespettirecek, kazandıracak. 13'ün Şimdi bizler Ramazan şerifin tabi faziletlerini anlatıyoruz. Bu faziletlerin en mühimi e, Mevlamızın buyurduğu üzere estaizu billah külü ve şrabü heni embima bimâ tüm fil eyyâmil hâliye Evliya Allah'tan bile hep tutardı. Yani Ramazan dışında da oruç tutardı. Bayram günleri haram olduğu için bayramda iftar eder. Bayramı dışında hep tutar. Sonra vefat etti. Onun muhasırlarından, velilerden bir zat. Onu mana aleminde gördü. Dedi Allah Teala sana ne muamel etti ya sen. Hiç yemedin, içmedin dünyada ya dedi ona. O da dedi ki Mevla beni özel muhatap aldı dedi. Tekedek görüştü benle. Ya ruhuyla. Ve dedi bana ki. Kül ya menlem yekül. Veşşrab ya menlem yeşşrab. Ey dünyada yememiş kulum burada ye. Ey dünyada içmemiş kulum, burada iç. Yani ne demek istiyorum? El ceza min cinsil amel. Karşılık nereden veriliyor? Yapılan amelin cinsinden veriliyor. Sen açlık-susuzluk ibadetini yaptınsa çok, sana ye iç deniyor. Hep kendi cinsinden veriliyor mükafatlar. Anladın mı? Orucu mükafatı yemek içmek. Dünyada zina etmedin, haramdan harama uşkul çözmedin, haramdan sakındın. Orada sana verilecek huri'ler başkasına benzemez. Adam zina etmiş, tövbe etti falan filan cennete girdi. Ama şimdi o e, dünyada o lezzetlerden efendim gayrimeşru yollarda tükettiği için bazı zevklerini efendim orada ona o kadar büyük bir mükafat verilmez. Yani onda bir cennete giren illaki nimeti bol ama öbür adam gibi olur mu? Dünyada sakındın. Azim sana bunlar hepsi helal. Dünyada hiç görmediğin göremeyeceğin Efendim eşler var. E o zaman sabretmek lazım. Yani onun için birkaç saat tut, tutuyorsunuz tabii. Sabretmenizde fayda var. Bir de bu faydaları dinlemenizde de menfaat var. Neden? Boşuna mı duruyorum haşa? Böyle zannetmeyin. Bu işin arkasına ahirete gidenler neler gördüler şimdi? Geri dönmek istiyorlar, geri döndürülmüyorlar. E biz şu anda bu fırsat elimizde. Her an olabiliriz ya. Her an. Gitti, bugün kaç kişi gitti? Şimdi Abdullah i̇bn Rabah radıyallahu teala anlatıyor. Allah'tan bir zat yani geçmiş ümmetlerin ümmetlere indirilen kitaplardan, vahiylerden de tabi Kur'an'a, sünnete muvafık olanları alırız. Kur'an'a, sünnete muvafık olanları alırız. Zaten Allah-u Teala'nın vahileri birdir. Bütün vahileri haktır ve doğrudur. Sorun nerede? Sorun, işte Tevrat, İncil gibi kitapların tahrif edilip papazların, haamların uydurma katmalarında sorun oldu tabi. Onun için güvenilirlikleri kalktı. Bizim de zaten onları okumamız yasaklandı. Ee, Kur'an ve sünnet bize yeter. Ama tabi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de geçmiş ümmetlerin başına gelenleri bize anlattı. Zaten onun anlattığından sonra da bir ihtilafa lüzum kalmadı. Şimdi bir zat devamlı oruçluymuş. Hatta bir yere misafir gitmişler. Güzel de sofra hazırlanmış, sen de buyur demişler. O demiş ben oruçluyum. Bunun üzerine orada bulunan bir zat, demiş ki ben sana bir hadis rivayet edeyim, orucuna yardımcı olsun. Ne demek orucuna yardımcı olsun? Yani tutuyorsun da, sana kuvvet olsun yani, tuttuğunun şevk, şevkin artsın, aşkın artsın yani. Buyur ana demiş. Allah Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü oruçluların hepsini Allah Teala cem edecek. O gün onun gölgesinden başka hiçbir gölge yok. Onun gölgesine giren kurtuldu. Allah'ın özel gölgesine, arşın gölgesine giremeyen elli bin sene mahşerde güneş tavan boyu yaklaşmış vaziyette güneşin altında kaldı. Bir de tavan boyu yaklaşmış ya. Şu sıcakta duramıyoruz. Tavan boyu yaklaşmak ne demek? Elini uzatsan diyeceksin. İşte o günde oruçlularla ilgili özel bir müjde var ve fazilet var diye buzat anlatıyor hadis-i şerif devam ediyor. Bir kısa ara verelim. Peşine hadis-i rivayeti tamamlayacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd olsun. Salat ve selam ala seyyidina Resulullah Muhammed'e ve âli-i sahabe ecmaîn. bölümde anlatıyordum bir rivayet. Bir zat sürekli oruç tutuyordu. Bir yerde toplandılar arkadaşlarıyla. Yolda seferdeydiler. Bu mübarek seferde de tutuyordu nafile oruç tabii. Yani farzı herkes tutar. O sofraya gelmedi. Dediler buyur sen de ben oruç tutuyorum. Orada bulunan bir zat dedi ki, allah Teala'nın geçmiş kitaplardaki vahilerinden bahseden bir hadis-i şerif sana nakledeyim. Senin orucuna teşvikçi olsun. Ben de yani bu rivatı size okuyorum. Orucunuza teşvikçi olsun. Zaten iftara az bir zaman kaldığı şu saatlerde yorgunluğunuz çok artmış, açlığınız, susuzluğunuz artık tavan yapmış. E sizi takattan düşürmüş, bitap düşürmüş. Bu da çok normal. Bugün de iş günüydü. İnsanların çoğu da işten eve gelmişler. Bizi dinliyorlar inşallah. Efendim bu da e, Allah'ımızın bu müjdesi size ulaşsın size yani. Kıyamet günü olduğu zaman allah Teala oruçluları cem edecek. Yani bir araya getirecek. Herkes oruç yok. Vah vah vah. Oruç tutmuyorlar. Ramazan günü milletin gözünün önünde yiyorlar, içiyorlar. Ermeni yapmaz, Yahudi yapmaz bunu ya. Türk'üm diyor, Müslüman'ım diyor ve oruç yiyor. Bir de millet içine yiyor, millete de hakaret metmiş oluyor. Millete de demiş oluyor. Ve oruca hürmet etmiyorum demiş oluyor. Çok tehlikeli bir şey. Ama maalesef var. Bir, bir, i̇çki içen de var. Bırak şeyi. Su içeni. E fark etmez zaten, su da içsen içki gibidir. Oruç tutman gerekirken su içilir mi? O da ara, yani içtiğin su ara, çünkü yolcu seferi değilsin, hasta değilsin, ruhsatın yok yani. Ama insanlar Allah'ın vazifeden hafife aldılar, bazı ilahiyatçılar bu işi hafife aldırdılar, para ver fakire geç tutmasan olur dediler, bunlar farzlarla İslam'ın beş şartıyla bile oynadılar. Neler etmediler, neler etmediler. Yaşar Nuri ne dedi o zaman? Bu camiler milletin başına beladır dedi ya. Namaz gibi büyük bir bela yok dedi. Bun kadar cami yapıyorlarsa dedi bu camilerin hepsi dedi milleti mahvetti dedi. Milletin başına bela oldu dedi bu. La la Camilere neler dedi ya? Millete ya. Cuma saatinde konuşma yapıyor cumaya gitmeyin demek için. Canlı yayında. Ondan sonra efendim. E, ve bu namazdan büyük bir bela yok dedi ya. Bu milletin en büyük belası namazdır. Kılmamak değil, kılmak. Neymiş? Namazla oyalanıyorlarmış falan da diğer şeyleri unutuyorlarmış. Bir şey manyak manyak. Ya sen desene ki, efendim sade namaz yetmez. Namazınızı dost doğru kılın ama işte başka şey vazifeler de var. Maksat o değil. Maksat milleti camiden soğutmak. Namaz kılmasanız da olur mesajı vermek. Buş böyle onun için insanlarımız yani çok cahil vaziyette kaldılar. Onları hoca bildiler, hoca bellediler. Ondan sonra e, onlardan insanları helak ettiler. Şimdi onlara uyanlar, namazı terk edenler, orucu terk edenler yarın ahirette mazur olmaz ki. Ya Rabbi ben hocadan böyle fetva aldım. E Mevla buyurur ki sen bir yerden teklif aldın e, efendim bir doktordan ilacı aldın veya e, mühim bir konuda Efendim birisine sorduğun kaç lira diye hemen tamam diyor musun? Ya ne yapıyorsun? Bir kuruş karım olsun diye kırk yeri geziyorsun. Kırk yere tanışıyorsun. Kıyas yapıyorsun. Niçin? 2 lira. Fark için. Peki senin dinin bir hıyardan bir kabaktan daha mı aşağıydı ki sen birinden duydun o da nefsimin işine geldi dedin. Yattın aşağı ne namaz ne abdest. Hoca dedi ki cennete girersin. Zaten cennette yok. Cennette ruhadır. Dirilmek de yok. Sen... Ee, bu kadar alimler, el-i sünnet kişiler vazettiler bu kadar kanallarda sohbetler oldu. Sen niye bir tanesini dinlemedin? Kıyas etmedin. Bu adam mı doğru, bu adam mı doğru? Ben din işinde kime güveneceğim? Yarın Allah'ın huzuruna gideceğim. Hesap vereceğim. Ölüm var, ahiret var. Bu kabirden bir daha geri dönemem. Bu işi telafi edemem. Telafisi yok bu işin. Dünyada yapıyorsun bir eksik bir gedik, bir telafi bulursun yine. Bir yanlışı düzeltiyorsun. ya, Bir para kaybediyorsun, bir zarar ediyorsun. Sonra yeniden kara geçebiliyorsun. Ama bu ahirette bu imkanlar yok. Sen nasıl bu işi rastgeleye verirsin ya? Profesör etiketini gördüğünü dinler, dinleyip de. Adam namaz kılmayın bela namaz diyor ya. Ama adamın işine geliyor. Zaten namaz kıldığı yok. Hoca da böyle dedi. Oh! Camiye zaten cami milleti mahvetti. Milletin başına bela oldu. Camiler yaptıkça bu millet işte perişan oldu falan. Böyle bir acayip acayip laf var. işine geliyor. Şiilerin tam işine geliyor zaten. Ondan sonra bu laflar o camiler berbat, namaz kılanlar kötü. Onlar da bu lafları kullanıyor. Niçin? Hocanın ağzından. Hocanın ağzından kullanıyor. Ondan sonra. Bunlar böyle. Şimdi biz burada hakkı konuşmaya çalışıyoruz. Doğrular ise beyan ediyoruz. Ahirette neler olacağını Allah Celle Celaluhu bilir. Resulüne bildirdi sallallahu aleyhi ve sellem. O da bize bildirdi kıyamet gün neler olacak. Şimdi biz bunları okumadan, bu hadis-i şerifleri, rivayetleri dinlemeden böyle körü körüne nasıl yaşayalım, ahirete nasıl çıkalım böyle ya? Bir insan bunları bilmezse teşvik olmaz ki. Namaza, oruca gayret etmez ki. Nafilesini arttırmaz, haramdan sakınmaz. Çünkü adama hiçbir ahirette başına gelecek beladan bahsedilmiyor, uyarılmıyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de اِنَّ اَرْسَلْنَاكَ ve وَمُبَشِّرًا ve يَرَبْ sen sadece müjdeleyin, kolaylaştırın, kolaylaştırın. Nasıl kolaylaştıracağım? Namaz kılmadan da olur demek kolaylaştırmak mıdır? Hadis-i Şerif buyuruyor, kolaylaştırın buyurur. Neyi kolaylaştıracağız? Zekat kırkta bir, hadi sana kırkta yarıma indireyim. Bu mudur? Hacın farzı var, vacibi var, şusu var, su var. Gittik haçya, onsa çok yorulduk. İram'ı girdik, bir farzı yaptık. Arafat'a çıktık, ve yaptık, iki farz oldu. Geldik bayram günü, farz tavaf, tavaf ifaza var. Adam ne dedi? Benden pasol dedi. Benden paydır. Grup grup dediler. Daha sen hacı olamadın ki. Niye dedi? Üç farz var. Birisi dedi e, farz tavaf bayram günü oluyor. Şimdi sen Müzdelife vakfesi işte e, vacip işte şeytan taşlamalar vacip ama iki, olmazsa olmaz üç. Biri ihrama niyet ihram gibi. İkisi Arafat'ta vakfede bulun. bunları yaptın. Hepsi bayram günü tavaf da farz. Bu vacipten de öte bir şey. Bonsuz acı olamıyorsun. Adam ne dedi? Memlekete gidince sana da acı diyecekler, bana da acı diyecekler. Ben çok yoruldum, yatıyorum dedi burada. E böyle bir şey olabilir. Kolaylaştırın. Hocanı da biri gelse edecek A sen Fars tabafı yapmasan da olur, sen yat. E böyle kolaylaştım Sen Allah'ın verdiği ruhsatları millete anlatacaksın. Adam hastaysa, doktorda derse ki tutman, tutmaman lazım. Müslüman bir doktor, mason olmayacak. Dine imana inanacak. Ondan sonra o zaman e sana kolaylaştırırız. Niye der ki kendini öldürmeyin. intihar etmeyin. Bak tutamazsın. Veya seferisin yoldasın. Sana deriz ki bu kolaylık var. Bunu gizlemeyiz. Ama biz sana ne yapamayız? Dört rekata iki rekata indiremeyiz. Beş vakti üç vakte indiremeyiz. Ondan sonra hiç kılmasan olur diye bir fetva veremeyiz. Nasıl kolaylaştıracağım sana ya? Ondan sonra beş şiru ve la tüneffiru. Müjdeleyin kaçırtmayın korkutmayın. Ya kaçırtmayın korkutmayın. Tamam cenneti de anlatıyoruz. Müjdeleri de anlatıyoruz. Müjdelere müjdeleri gizliyor muyum ben size? Ama biz seni hem müjdeci gönderdik hem uyarıcı ve korkutucu gönderdik diyor Kur'an-ı Kerim. E kul inni ene nedirul söyle ki ben aşikar bir uyarıcıyım. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet gelmede nezir lafzı geçiyor. Nezir uyarıcı ve korkutucu demektir. Münzir. Kul inne ma ene munzir ve ma ameni la Aklıma geliyor işte. Ben münzirim diyor. Habibim şöyle ki ben Münzir'im. Münzir uyarıcı, korkutucu. Sen şimdi oruç tutmayanın ahirette ne belalarla karşılaşacağını, bir vakit namazı kazaya bırakan, 80 sene cehennemde o bir vakit için yanacağını vesaire, vesaire İçki içenlerin başına ne azaplar geleceğini. Yazdık işte içki uyuşturucu. E bu, bu kitap kumar oynayanın, satranç oynayanın, işte neyse tavla oynayan bütün bunları yazdık içki kumar kitabında. Ya yazıyoruz işte her şey konuşulamıyor vakitler. Sınırlı kitapta da daha uzun yazıyor. Sen ne yapıyorsun ya? Millete efendim müjde vereceğim, kaçırtmayacağım diye ne namaz kaldı, ne yapacağız kaldı. E milleti do yolladın cehenneme. ya e, bu millet seni şimdilik niye dinledi? Enayi miydi? Canı ekşili istedi de ondan dinledi. Keyfine geldi. Çünkü böyle de hoca var. Bu da hoca, bu da bu kadar okumuş. Bir şey bilmese yapmaz dedi. Böyle konuşmaz dedi. E ben namaz lazım, şu lazım, bu lazım dediğim için bırak onu ya dedi. O çok şey abartıyor dedi gitmiyor bunu dinle. E kurtaracak mı ahirette? Kurtaramaz. Neden? Dünya işinde eee karını aranın Her şeyi kıyas etti. Ahirete gelince yanlış konuşana meyletti. Niye meyletti? E canı öyle istiyor. Hepten inkâr et kurtul bence. Ne ahiret var, ne bir şey vardı. Ölüm de yoktu zaten. Sana da manyak desinler, deli raporu versinler. Ölüm yok diyene deli raporu verinler. Zaten ölüm varsa, ahiret kesin var çünkü. De kimse kendi kendini öl ölmesi istemiyor. Bunu kim öldürüyor? bir irade var, öldürüyor. O irade öldüren irade, işte diriltecek aynı irade. Anladın mı? Sen senin elinde değilsin, ben benim elimde değilim. Konuşmanın ne manası kaldı. O zaman bir gücün elindeyiz. O gücün o sahibi Hazreti Allah. Celle Şahanehu Celle Celaluhu. O zaman laf ki, ebedi ahirette de rahat edesin. Laf dinle. Yok efendim, namazı üçe indireceğine, yok başı açık caizdir diyeceğine, onu bunu diyeceğim. Kur'an, Kur Kur'an hiçbir şey yok. Din yok de. Çık kurtul. Çünkü ha on dedin, ha on dedin. bir farkı yok. Yani biz onun için teşvik eden, terhib eden rivayetleri de okuyoruz. Terhip eden, inzar eden, uyaran, korkutan rivayetleri de okuyoruz. Hadisleri de okuyoruz, ayetleri de okuyoruz. Çünkü neden? لَوُوزِنَ خَوْفُ mümin وَرَجَعُ لَا Bir Müslümanın korkusuyla ümidi tartıya konsa denk gelmesi lazım. Korku ağır basarsa ümidi keser, kafir olur. Ümit ağır basarsa güvenir, kesin cennetliyim der, yine kafir olur. E, dengeyi sağlamak için Kur'an'da görmüyor musunuz? Azap abat bitiyor, müjde geliyor. Hulâke sâbul cahim diyor. Hemen peşine hulâke <gülüyor> cennet geliyor. Çünkü neden? Mevla bir yandan uyarıyor, korkutuyor. Bir yandan teşvik buyuruyor. Ve böylece bizi cennete davet buyuruyor. Allahu yedîû ilâ darîsselâm. Selam yurdu, selamet yurdu, kurtuluş yurdu. Olan cennete Allah sizi davet ediyor. Daveti herkese gönderildi. Davetçi Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Davetiye Kur'an ve sünnettir. Bunlar hepimize gelmiştir ve erişmiştir. Şimdi kimse beni ayırdılar ve muamelesi yaptılar diyemez. Davet umumidir. Ama ve ehdi men yeşâ u'lâ takayım. Dilediklerini dost doğruyorlar hidayet eder. Hidayet hususidir. Herkes hidayet etmez. Niye? Çünkü herkes hidayet istemiyordu da onlar. İrade ve kudret veriyor sermaye o. Kendi arzunu, gücünü nereye kullanacağına bakıyor. Sen namaza kullandın, zikra kullandın, vaaza kullandın, işte hayra kullandın. Mevla bunu ezelden biliyor, görüyor ve sana hidayeti yaratıyor. Sana bile öbürüne de veriyor aynı sermayeyi. Bakıyor nereyi tercih etti. İçkiyi, kumarı, faizi, fuhuşu, namaz yok, yok. Orayı tercih etti. Ona da ne yapmıyor? Mevla hidayet yaratmıyor. Çünkü öbür türlü imtihan olmaz. Herkese hidayet yaratacaksa yani o işi otomatik gibi umumi yapacaksan zaten dünyayı niye getirecek ki o zaman zaten yaratsın, doğru, herkesi cennete koysun. Ya da buradan hiç lazım değildi dünya. Direkt cennette yaratırdı bizi. Huriler direkt cennette yaratıldı mesela. Hiç dünyaya uğradılar mı? Cennette yaşayan bu kadar e, mahluk var. Huri var, Vildan var, Gülman var. Bunların hiçbiri e, doğum, doğum geçirmedi, e, hastalık çekmedi, bir dert, bela, musibet görmedi. Hepsi cennette a gibi gel keyfim gel. Çünkü onlarda ne yok imtihan yok. Onlarda imtihan. Yok. E bizde imtihan var. Biz şimdi bu imtihanı atlatmaya geldik. Onun için kıyamet günü olduğu zaman Allahu Teala dünyada oruç imtihanından geçenleri cem edecek. Bir gölgeye yerleştirecek. O gölge ki arşın gölgesidir, Allah'ın özel gölgesidir. ...o gölgeden başka hiçbir gün yok. Hocalar, eski hocalar falan... ...Karadeniz'de her yerde, bunu çok söyleren. Yevme yemel zille illâ zillû... ...buyurulduğu günde. Bu bizim eski yaşlı hocalardan... ...kulağımıza kalmış. Yani ne demek? Onun gölgesinden başka gölge yok... ...buyurulduğu günde. Yani mahşer gününün bir ismi, bir sıfatı bu. Yoksa kaldın... Da, ...tavan boyu güneş yakınında... ...arada da perde yok, gölge yok. 50.000 bin sene. Yani... Dünyada olsa beş dakikada erirsin de güneş o kadar yanaşınca dünyada insan mı kalır? Dünyada ot kalmaz. Ama o gün işte Mevla çile olsun diye çektirecek, öldürmeyecek yani. Bu çok büyük bir derttir mahşerde gölge bulmak meselesi. Yedi Zümre işte Hadis-i Şerif'te meşhur bir derste yaptım onu. سَبَانْتُونُ يُظِلُّهُ مُلّٰهُ فِيهُ ظِلِّيَمْ وَلٰى ظِلَّ اِلٰى zillu. Kendi gölgesinden gayrı gölge bulunmadığı günde Yedi zümreyi Allah kendi özel gölgesine koyacak. Bu yedi zümre tek tek madde madde saymışım ve tafsilatlarını vermişim. Başka sohbetlerimde var. Kolay şeyler değil. İbadetle yetişen genç diyor. Gençliğinden beri bu yolda mesela. Kalbi camilere takılı adam diyor mesela. Ne zaman ezan okunacak da gideceğim. Hemen geliyor, bir abdestini tazeliyor, bir daha gidiyor erkenden namazı bekliyor. Böyle hep işi gücü namaz. Benim rahmetli Cahit dedem öyleydi. 40 sene, 50 sene, 60 sene. Hep cami. Ama devamlı cemaatta ve bir saat evvel gidiyor, iki saat evvel. Bir de geliyordu, abdest tazeliyordu, öbürüne gidiyordu. Üç saat evvel. Böyle. Gece camiyi açıyordu. Mü Müezzin erken kalktığı için. Efendim camiyi anahtarı ona vermiştiler. İnsanlar böyleydi yani. Allah'ın gölgesine girmek için yedi, yedi sıfat sayılıyor orada mesela. Yani o da bir e, müstakil bir ders konusu. Şimdi ve yukarribuyleyim mimmeva edil cennet. Mevla oruçları toplayacak. Oruç onların başına gölge olacak. Ve cennet sofraları onlara yaklaştırılacak. Fetûdâhu ve neydim önlerine konulacak. Cennetten ne sofralar gelecek, önlerine serilecek. Ve yukarribu buyrulacak. İşte okuduğumuz ayet-i kerimede el hak suresi olacak. Ne buyuruyor? Estaed billah ve ma'manu jiktabu bi yamini feyaqulu haa umkrau kitabeh inni zannantu enni mulaqna hisabi fehu fi 'ishati raddiy fi kutufa daniye kulu ve shrabu Buraya geliyor. Kime defteri, amel defteri sağ elinden verilirse herkese verilmeyecek. Kimine soldan Allah muhafaza etsin. Kiminin sırtının arkasından elini buradan sokacaklar. Sırtını delecekler. Ya. Bunlar da hat-ı beyan ediliyor. Onların durumu vahim. <gülüyor> Zahri Kime sol elinden? Sırtının arkasından verilir. Hem sol elinde hem de sırtının arkası. Bu da ayrı bir üçüncü sınıf. O başlayacak ölüm neredesin? Gel ben dayanamıyorum. Ama ölüm yok. Ondan sonra kızgın ateşe sokulacak. İnneuke kâne mesrura. Çünkü o çoluğuyla, çocuğuyla yedi içti. Çekirdek çitledi Meyve yedi. Meyve neydi? Zehir yedi, zıkkım yedi. İşçi içti, kumar oynadı, zina etti. Ondan sonra filmleri, televizyonları, dizileri seyretti. Namaz yok, abdest yok. Anca ha ha, ha hi, hi hi. Bir kere ahiret düşünmemiş adam. O diyor çok gayri meşru seviniyordu çok seviştiydi. Ve evet. yahur. O zannetti ki Allah dönmeyecek. Ve le ayn rabbuke bir basira. Rabbi onu görüyordu, takip ediyordu, izliyordu. Ecelini belirlediği vakitte devirdi onu aşağı. Daha da dönüş yok bitirdi. Bu sol elinden alan hali perişan. Sağ elinden alan sevincinden defteri böyle sallıyor. Hani karnesi pek pekilerle dolu olan nasıl neşeli gider? O da diyor ha umkuru kitabiye. Gelin gelin. Mahşerde milleti çağırıyor. Benim kitabımı okuyun. Bak benim de, amel defterimde çok güzel şeyler. Cık, cık, cık. Ne bu bunu diyebilmek ne baktiyarlık ya. Ne verilmez ya. Aç da durulur, susuz da kalınır ya. Her şeye dayanılır Allah için ya. Çünkü diyor yine diyor mülakın hesabi Ben bu hesabıma kavuşacağımı çok iyi biliyordum. Hesabıma kavuşacağım yani önüme açılacak defterim. Ben ona göre çalıştım. Artık öyle bir cennet hayatımda ki razı mısın derse hayat kendinden razı. Yani hayat rıza olmuş. Hoşnutluktan ibaret. Bir tane bu da olmasın denilen bir şey yok. Fî cennetin âliye, yüksek cennetlerde kutufa denilen meyveleri efendim en yüksekteki meyve geliyor ağzına düşüyor. Eline geliyor. Ne denilecek onlara? Kölü yiyin ve şurabu için Heni en afiyet olsun, hazmasan olsun. Neden? Sadede gelelim. Geçirdiğiniz sıkıntılar sebebiyle. Nerede fil eyyâ Geçen dünya günlerinde. Geçen dünya günlerinde çok sıkıntı çektiniz. Bak açlık çekiyorsunuz. Susuzluk çekiyorsunuz. Ne hallerdesiniz? Bittim biteceğim diyorsunuz. Yani bazıları <gülüyor> 10 dakika daha olsa tutamayacağım diyor. Adam iftara zor attı kendini ya. Seferde bir yorgunluk İki rekat farzı iki rekata düşürüyor Mevla dön. Yani bazı öyle oluyor ki yolculukta yorgunlukta kurban olduğum diyorsun bu iki rekat ne kadar hoş geldi yani. O iki tenzilat tam Mevla'nın ruhsatıdır o. ama Şafii'de ruhsattır. Bizde ruhsat değil. Bizde dört kılsan namazın batılı olur. kılamaz yani mecbur iki kılacak. Ee, yani ama hakikaten ayakta duracak halim yok diyorsun. E sıkıntılı yani. Zahmetli bir dünyadayız. E, i̇badetlerde de zorluklar var. Yayın için hazma asanuz. Geçen günlerde geçirdiğiniz sıkıntılar nedeniyle buyurulacak. Kuluva talema cümtüm. Yeyin siz çok aç kalmıştınız. Ve şrabuva talema atıştum. İçin siz çok susuz kalmıştınız. Ve nzuru ile yeva talema Buyurun size cemali helal ettim? Beni seyredin. Evet, siz çok uykusuz kalmıştınız. Ve frhuvuva talema hazintüm. Sevinin siz çok üzüntüler çekmiştiniz. Wadhaqu fu talama habekeytum. Gülün. Çünkü siz dünyada çok ağlamıştınız. Wastarihu fu talama İstirahat edin, dinlenin. Siz çok görülmüştünüz. Kulumine zencebili ve içbu min es-selsabiy. Zencefillerden yiyin. Ya zencefil zencebildir Arapçası. Cennet zencefilleri ne lezzettidir, ne tatlıdır. Ee, Selçibil ırmaklarım dan için, vanzuru ile Celil, Celil olan yüce mevlaya nazar edin, Cemalini müşahede edin. Kulun bin mevadut tam, sofralar serilmiş, yedi bin, yetmiş bin, yedi yüz bin çeşit. Yayın renk renk çeşit çeşit sofralardan. Ve sabu ya maşa Rasulam, ey oruç tutanlar cemaatleri için, Van Zoru ile ve Celil ile ve Kulu ile Daris Selam. Selamet yurduna girin ve künlü kusura ve kıyam. O inciden çadırlara, kubbelere, huriler, gılmanlarla dolu olan meskenlere girin. Ve temette'u bil huri vel Evet, bütün hizmetçiler sizin olsun, sonsuz keyifler sizin olsun, ölüm yok, hastalık yok, yaşlanmak yok, ağlamak yok, üzülmek yok, dert diye bir şey yok. Bütün nimetler size helal olsun. İşte önümüzde böyle buyurulacağı bir gün var. Ve o günde ancak oruç tutanlar, farzları, vazifleri yerine getirenler o gölgeye girecek, cennete girecek, cemalullahı görecek. Onun için çok gayret edelim kardeşlerim. Allah rızası için gayret edelim. ehl sünnet itikadından ayrılmayalım. Önce imandır, imansız. Ne oruç olur, ne teravi, ne kadir gecesi kabul olur. ehl sünnete göre inanmayanlar helak olur. ehl sünnetin itikadının en mühimlerinden biri de sahabenin cümlesini sevmektir. Sahabeden birini sevmeyen ehl sünnetten ayrılır. Sahabeyi Hepsine radıyallahu diyoruz Hepsine dua diyoruz Ama şimdi Haydarbaş ne yaptı Dedi ki Ebu Bekir'i halife seçenler kafir oldu dedi. Ve Hazreti Ömer'e Hazreti Osman'a bütün sahabeye Sakifede toplananlara Kıymetli sahabeye Kafir olduklarını Ve dinden çıktıklarını Biatı bozduklarını Bir acem palavrası olarak uydurdu onun için ehli sünneti bozmak isteyen çok çalışan var. Bu dergiyi ben, bu dergideki yazımı, ön yazımı, bu dergimiz yeni çıktı yani. E ne diyeyim sana işte Temmuz sayısı oluyor. Temmuz sayısı yeni çıktı. Çok önemli buradaki yazı. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu ümmetin sonunda gelenleri benim önceki geçen sahabeme lanet ettiği zaman Sövdüğü zaman, hakaret ettiği zaman adam kafir diyor ya. Hazreti Ömer'lere kafir diyor. Hazreti Ali'yi halife seçmemişler Hazreti Ebu Bekir'i seçmişler. E Hazreti Bekir'in hakkıydı da onun için. Nasıl haksızlık yapsın sahabe? Hazreti Ali dördüncü de halifelik hakkıydı. Ona da hakkı verildi. Ama bu adam sahabeye kafir diyor. Başladı lanete. Rasulullah ne buyuruyor? fakat Kim benim sahabemin, Abu Bekirlerin, Ömerlerin, o kıymetli aşiretin, beşerenin fazileti hakkında bildiği ayetleri ve hadisleri gizlerse Allah'ın indirdiğini gizlemiş olur. Allah'ın indirdiğini gizleyenler için Allah ne buyuruyor? Föle ve Allah da onlara lanet edecek ediyor lanet edebilen, beddua edebilen karıncasından, filine, insanından, cinine denizdeki balıklara topraktaki böceklere kadar herkes Allah lanet yağdırıyor be belasını versin. Allah bunu rahmetinden uzak etsin diye. Ben bu kadar ayet hadis bilirken, bu aydar baş kalkmış aşereyim beşereye sahabe-i ama kafir derken bu bildiklerimi nasıl gizleyebilirim? Ben bu lanetten kurtulmak için bu yazıyı kaleme aldım. Dergimizdeki yazı çok önemlidir. Bunu bütün insanların bilmesi lazım. Ben orada ne deliller, ne cevaplar, Gadir-i neler oldu, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesi ne manaya geliyor. Bunun uydurduğu bütün palavraları tek tek iptal ettim, kaynaklarıyla, delilleriyle zikrettim. Onun için bizim itikadımızı bozmak için seferber olmuş. Bu adamlar, bu gruplar, biz de bu dergiyi, bizim gücümüz bu kadar yetiyor. Ama benim gücüm sizlendir. Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle onun için dergiye mutlaka abone olun. Mutlaka abone oldurun. İnsanları teşvik edin. Allah için ehli sünnetin sesini gür çıkarın. Bu eli bitat zelil olsun, rezil olsun. Zaten olmuşlar. Ama çoluk çocuğumuzu kandırıyorlar. Şia palavraları, acem palavraları döndürüyorlar. Bunların televizyonları var, kanalları var. Bunlar yayılıyorlar. Biz şimdiden dur demezsek, yarın Allah'a muhafaza. Ben hep önden söylüyorum tehlikeler. Farkındaysanız. Sonradan dediklerim çıkıyor. Keşke çıkmasa. Burada büyük bir şahit tehlikesi dönüyor 13'ün Haydarbaşı olan Reddi'yi mutlaka okumanız Okutmanız sahabe müdafası Allah'ın ve bütün lanet edenlerin Lanetinden ben Kurtulmak için bu yazıyı yazdım Bildiklerimi yazdım Siz de bunları okuyarak Ve insanları okutarak bu lanetten kurtulacağız Hepimiz beraber Çünkü vatanı milleti berbat edecek Ateşe verecek zelzeleleri Sallayacak kadar büyük bir lanet yağar bu adamlar sahabeye kafir dedikleri süreci. Biz vazifemizi yaparsak paratonel vazifesi görürüz. Yani gelecek bela geri döner. Bak İstanbul tehlikede. Yedi şiddetinden fazla diyorlar. Ta adalardan şeyden efendim e, nerelere olarca Beylikdüzü taraflarından başlıyorlar. Eminönü'nden Fatih'ten çıkıyorlar. Bu kadar ortalık kaynıyor. Yediden de fazla olacağı iddiaları güç kazanıyor. Buna nasıl dayanır yediye bu işte belalar Allah tarafından gelmeden biz Allah'ın lanetini ve belasını çevirmek için ehli sünnete hizmet edeceğiz. Bu yazı çok önem arz ediyor. Sahabeye kafir deniyor bu memlekette. Televizyonlarda, ekranlarda. Başı kapalı karılar Hz. Ali'ye halifelik vermemişti aşere-i mübeşşere -i kafir demeye başladılar. Başı kapalı karılar. Tehlike büyüktür. Bu tehlikeye karşı ben bu dergide bu yazıyı kaleme aldım. Bir dahaki ayda bunun devamı var sahabeyi müdafaa dersek Allah da bizi savunur biz Resulullah Efendimiz'in sevim buyurduklarını seversek Allah da bizi sever ve biz bu dergideki yazıları ve bu derginin her tarafa yayılması için aboneliğini hizmetlerini geliştirirsek destek olursak Allah için kaç kişiyi kurtarırsak kaç kişiye ulaşırsak kaç kişiye teşvik yaparsak o kadar okunur o kadar ehli sünnet güç kazanır insanlar sahabeye karşı itikatları güçlenir ve böylece Allah'ın lanetleri, belaları İstanbul'umuzdan ve vatanımızdan kalkar inşallah. Büyük vazifeyi size ısmarladım ve emanet ediyorum. Ben bildiğimi gizlemedim. Siz de duyduğunuzu duyurun ve gizlemeyin. Allah bütün hayırlara muvaffak eylesin, şerlerden muhafaza eylesin. İftarlarınız hayırlı olsun, mübarek olsun ve bu saatlerde cümleniz, beraatlarınız ihsan olsun, boyunlarımız cehennemden azad olsun. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in وعلى آله وصحبه سلم تسليماً كثيراً. الحمد لله رب العالمين عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الزمال وأكثرى صلى عليك الله ما غيث هما. السهول وبالجبال وبالقرى